Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programı ile daha karşınızdayız. Bugünkü konuğum daha önce de konuk olmuştu radyomuza hatırlayacaksınız. Sayın İsa Çelik, fotoğraf sanatçımız, yazarımız. İsa Bey'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, şuradan başlamak istiyorum. E, sanat insanları ve bilim insanlarını e, irdelediğiniz, onlarla anları, anlarını paylaştığınız ve e, arka planları olan bir kitap hazırlığı içindeydiniz. E, bu kitap ne durumda şimdi acaba? E, katlanamadığım Bir Acısın Sümbülü ile Nergis arasında diye bir kitaptı Bu bilim, kültür, sanat insanları üstüne yazdığım yazılardan oluşan bir kitaptı. Ee, anılar ama bir, hepsi birer hikaye bütünlüğünde, öykü evet. bütünlüğünde evet. bir kitaptı. Ee, baskı aşamasına geldi. Henüz e, basılmadı ama baskı aşamasına geldi. Çok güzel. Ee, o, o, o, o kitabın içerisinden bir bölümde e, Aziz nesine ayrılmıştı değil mi efendim? Bir ya da birkaç bölüm ayrıldı. Oo, çok, çok güzel, çok sevindirici. O zaman Bugün Aziz Nesin ustamızdan söz edelim mi? Ne dersiniz? Keyif duyarım. Çünkü siz e, e, onun çok yakın bir dostuydunuz, Mutlaka e, çok güzel anılar birikti. E, böylece e, Aziz Nesin ustamızı da yad etmiş oluruz. Tabii. Şimdi e, Aziz Nesin'in e, vakfı daha üç tuğla zamanından yani temel atıldığı günden Aziz Nesin ölünceye kadar Haftada bir, 15 günde bir, ayda bir mutlaka gittim, mutlaka fotoğraflarını çektim. Vakfın ee, azinesiyle sonsuz anılarım birikti tabii ki. Ee, söz gelimi bir yerden başlamak gerekirse, şimdi ülkemizde e, üç isim var. Evet. Bu üç, üç, üç isim. E, çok önemli. Halk arasında herkesin çok yakından bildiği üç isim. Nasrettin Hoca, Masar Osman Uzman ve Aziz Nesin. Şimdi bakın bir şey olduğu zaman e, tam Nasrettin Hoca'lık derler. Evet doğru. doğru. Tam Masar Osmanlık derler. Ya da aa, tam bir Aziz Nesin'lik hikaye derler. Evet. E, üçü de halkın e, gerçekten çok sevdiği, e, çok beğendiği, Üçü de e, bir dertleri olduğu zaman, bir sıkıntıları olduğu zaman onları koluna takıp öyle laf söylüyorlar. Evet. Yani tutalım ki yukarıdan çekiniyor ya da herhangi bir biçimde başı derde girecek. Hemen Nasrettin Hoca der ki, mi iş bitti. Tabii. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Mesela e, Timur Lenk'le işte hocanın ünlü hikayesini biliyoruz hepimiz gibi. Aziz Nesin ilgili azinesinlik bir hikaye olduğu zaman tam bir azinesinlik hikaye diye başlayıp devam ediyorlar. Şimdi ee, her Çatalca'ya gidişimde o zaman cep telefonu yok, bir şey yok. O zamanlar e, o yol dolu değil, bomboş bir alan. Ben dolmuşa biniyordum. E, şeyin orada, vakfın orada iniyorum. Günlerden işte bir gün gene gittiğimde ...her adımda bir fotoğraf çekiyorum... ...indim dolmuştan... ...her adımda bir fotoğraf çekerek... ...o derenin kenarına doğru yürüyorum... ...Aziz o sırada... ...bir kızıl ay çadırında oturuyordu... ...daha bina yapılmamış... ...ondan sonra... ...baktım elini böyle... ...misket atar gibi bir şeyler yapıyor... Evet. ...dalgın, düşünceli... ...misket atar gibi bir şeyler atıyor... Ee, ...ne yapıyorsunuz Aziz abi dedim... ...deyince... Fark etti benim geldiğimi. Meğer... E, ...karpuz yemiş... ...ve karpuz kabuklarını... ...kocaman atsa... ...kaplumbağalar yiyemeyecek. Evet. E, ama küçük küçük parçacıklara ayırmış... ...ve kaplumbağaları atıyordu. Şimdi azinesine herkes cimri der. Oysa bana sorarsanız... ...tutumlu bir adamdı. Kesinlikle. Söz gelimi... ...söz gelimi... E, ...beraber... ...işte yemek yediğimiz zamanlarda... ...tutalım ki... ...kuru fasulye pişirdi... ...soğanın hani... ...en üstteki kabuğu... ...da soğandır da... ...ama yenilmeyecek bir... ...kabuğudur... ...onu küçük küçük parçacıklara ayırır... ...şeye atardı... ...tavuklara atardı... ...tavuklar yerdi... ...söz gelimi... <gülüyor> ...şimdi herkesin cebinde... ...bir sürü kağıt vardır... ...günümüzde herkes bir takım notlar tutar... ...cebine koyar. Oysa azinesin... ...50-70 ya da 35-50... ...bir kağıt alırdı. Bunu katlar... ...katlar, katlar, cebine girebilecek biçimde... ...katlar. Sonra yazar. Tutalım ki bugün 1 Nisan değil mi? Ya da 5... ...5 Ağustos. Yazar üstüne... ...6 Ağustos, öbür sayfaya, 7 Ağustos... bilmem ne. Sonra... ...o günkü notlarını çıkartır, öbür sayfaya... ...geçer. 6 evet. Ağustos, evet. 7 Ağustos. Bir hafta böylece dolar. Sonra... Ne yaptım, ne yapamadım diye onlara bakar, çizer. Öbür haftanın şeyine de onları aktarırdı. Böylece, böylece hem tarihe vesika bırakıyor yeah. hem de cebinde bir sürü kağıtta dolaşmıyor. Yeah, yeah. Açtığı zaman hepsini görüyordu. Evet. Muhteşem bir fikir. Şimdi bir gün yine e, vakfa gittim canı çok sıkkın. Ne oldu abi dedim. Vakıfın da biraz yol almış zamanıydı. Çok fena sıkkın canı. Ya sorma dedi. bizim dedi bu hizmetli kadın var ya dedi. E o dedi tam anamur'la konuşmuş telefonla dedi. <gülüyor> ya şimdi ilk bakışta ne var bunda denilebilir. Oysa şunu söylerdi aziz abi. Ben taksiye binmiyorum, otobüse biniyorum. Dolmuşa biniyorum. Dolmuşa bilmiyorum, otobüse biniyorum. Otobüse binmiyorum, yürüyorum bir yere gitmek için. Evet. Diyordu. Neden? Bir tuğla daha alabilmek için. Ya, ya. İnanılmaz. Şimdi söz gelimi bizim hepimize mektuplar gelir değil mi? Hepimiz mektuplar alıyoruz. Tabii. Ama azinesine gelen mektupların zarfları dikkatlice açacakla açılır... ...onlar güzelce kesilir... ...ve müsvedde kağıt olarak kullanılırdı. Şimdi burada aklıma şey geliyor... ...Cumhuriyet'in ilk yıllarında... E, ...tabii her şey... ...az, kıt... ...ve her şeyin rasyonel değerlendirilmesi... ...gerekiyor. Evet. Söz gelimi, zarf işini... ...zarfın üstüne... ...şöyle yazıyorlar. İşte gideceği yeri... ...bilmem neyi, bilmem neyi yazıyorlar... ...altında bir çizgi çekilmiş... ...ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm bilmem ne... ...zarfın üstünde bir sürü bölümler var. Hı. Birincisine gidiyor... ...sonra ikinci kez kullanılıyor zarf. Üçüncü kez, beşinci kez kullanılıyor. Azinesin ...hemen hemen... ...hiçbir şeyi atmazdı... ...ve her şeyi mutlaka... ...değerlendirmenin bir yolunu arardı. Mutlaka değerlendirmek gerekir... ...diye düşünürdü. Şimdi bir gün... ...Ümit Yaşar Ağuzcan... Ulufer Hanım benim o zamanki eşim oğlum bir de Aziz abinin bir avukatı vardı bir arabaya doluştuk Çatalca'ya gideceğiz şeyden e, Fener yolundan e, hadi bir el ativer de dedi, dedi şu torbaları bagajca koyalım dedi Tangır tungur, çaldır çuldur bir takım bir şeyler naylon torbalarda daha Vakıfta şey yani öyle çocuk falan daha alınmamış. Daha evet. inşaat halinde. Ne var Aziz abi bunlarda dedim. Oyuncak dedi. Ya oyuncak dedi ama şişeler, ilaç kutuları Aha. ne bileyim gibi kutular. Kutu sesleri geliyor falan. E abi bunlarda şişeler falan şişe falan sesleri geliyor dedim. E ama sonra onlar oyuncak olacak dedi. Ya harika. <gülüyor> Yani inanılmaz değil mi? Harika. Daha vakfa vakfın eee kazanmasına seneler var. Ama ta o zamandan hazırlanıyor. O kutuları falan alıyor ve çocuklara oyuncak yapıyor. Oyuncak yapıyor. İnanılır ha, gibi ha, değil. Harikulade. <gülüyor> harikulade. Falan böyle şeyler. Eee tabii daha söyleyeyim de. Elbette ki şunu söylemek istiyorum. E, İsa paylaşmak için dinleyicilerimizle. E, biliyorsunuz siz de katılmıştınız. Ben de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat insanları programı yapıyordum. Evet. Onların senaryolarını yazıyordum. Bizim rejisörlerimizden bir sahneye koyuyordu ve Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alıyordu burada. Evet. Bir ilki Aziz Nesin'di. Sanat evet. insanları bir Aziz Nesin'di. E, e, orada şimdi e, bu duyguyu paylaşmak için söyledim. Hı hı. Kendisi de elbette ki katıldı. Eee dolu bir salonda Taksim sahnesinde Devlet Tiyatrosu'nun e, onu hatırladım şimdi. E, çok güzel bir geceydi gerçekten doğru. Evet. İyi hatırlıyorum o geceyi. Şimdi ben de bir gösteri hazırladım. Aziz Nesin'in vakıftan önceki fotoğrafları ve işte her hafta 15'te bir, ayda bir... ...gittiğim zamanlarda çektiğim ve yaptığım fotoğraflardan oluşan bir gösteri hazırlamıştım. Diaprojeksiyon yaptım. Sonra onu dijital ortama aktarmıştım. Kırklar elinde ölümünden 15 gün evvel falandı galiba bir gösteri yaptım. Evet. İlk kez orada kendi gösterisini görebilmişti. Ama o gösteri için üç ay kadar falan hazırlandım. Böyle milim milim her şeyi hesaplayarak. Mutlaka, mutlaka. Ve başına Cenap Şahabettin'in şu sözünü koymuştum. Hı hı. Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Aziz Nesin. Ee, ilginç bir insandı. Her bakımdan ilginçti. Benim hayatım boyunca örnek aldığım insanlardan birisiydi. Şimdi aklıma gelen birkaç hikayeyi anlatayım. İşte bir gün e, gene ha o e, Ümit Taşar Ozcan'la gittiğimiz gün yolda bize bir hikaye yazmakta olduğunu söyledi. Yaşar Yaşamaz hikayesi. O oh, harika. Ondan sonra anlattı. İşte bundan ya biz de dedik ki amma hoş, amma güzel, ne kadar çarpıcı. Bu, bu çok köpürtülebilir. Bu, bunun oyunu olur, ne bileyim romanı olur. Her şey olur bunu falan dedik. Anlattı ama kafasında hikayeyi kurmuş. Hı -hı. Ya da kafasında parlamış fikir. Bunu kafasında oluşturuyor. Cumartesi gittik. Evet. Pazar günü, cumartesi gecesi döndük hep beraber. Pazar günü tatil. Pazartesi sabah benim Galatasaray'da e, atölyeme geldim. Saat dokuz muydu, sekiz buçuk muydu? Öyle bir şey. Yardımcım böyle sus, Bir dakika sabit, Yavaş falan dedi. Hı hı. Ne oluyor dedim. Azinesin geldi uyuyor dedi. Nasıl yani dedim. Azinesin geldi iki sandalyeyi çekti. Üstüne de iki minder koyduk uyuyor dedi. Neyse biz hemen dedim çay falan demle falan dedim çocuğa. Çay demledik işte falan. Uyandı bir süre sonra. Hı hı. Hoş beş. Hayrola Aziz abi dedim. Yani cumartesi görüştük. Şimdi ne bileyim mahkemesin var. Çünkü mahkemeden başı <gülüyor> abi Biliyorsun İran şahını da İngiltere kraliçesinde e, onlar bile mahkemeye vermiş bir adam. Ya. Mahkemeye vermişler aziznesini. Onlar bile çünkü dünya Dünyanın düzenini değişmesini istiyor. Bir tek ülkemizde uğraşmıyor ki. Elbette. Kim bilir ne nedenle gel dedim. Falan. <gülüyor> ya ne oldu kitap kapağı? Ha. O gecede demiştim ki. Ya Aziz abi benim de aklıma harika bir şey geldi. Şöyle bir kitap kapağı yapacağım demiştim. Hı hı. Ve pazartesi sabah gelmiş uyuyor orada. Uyandıktan sonra. Ne oldu kitap kapağı dedi. Ne kitabı abi? <gülüyor> ben çünkü onun bir sürü kitabını yaptım. Kapağını Anladım. yaptım. Evet evet biliyorum. Ne kapağı abi dedim. ödedi dedi yaşar yaşamasın kapağı. Yahu abi sen daha yazmaya başlama ki. mi? <gülüyor> <Ya. gülüyor> Olsun ama, ama e, tez canlı bir adamdı. İnanılır gibi değil. Şimdi bir poezyum yapılmıştı eski zamanlarda. Can Yücel Polonyalı mı, Hollandalı mı bir şair için hadi canım dedi daha olmayan ülkenin şairi mi olur demişti. Şimdi aklıma şey geliyor, ee, Aziz Nesin bana sorarsanız Ağrı Dağı gibi, Erciyes Dağı gibi bir adamdı. Şimdi Kayseri'ye gittiğiniz zaman bir otobüsle geri dönüyorsanız, otobüsün en arkasına geçin. Ee, otobüs Kayseri'den uzaklaştıkça Erciyes Dağı'nın daha da büyüdüğünü görürsünüz. Azinesin de her geçen gün daha da büyüyor benim fikrimce. Evet. Çünkü dünden daha çok bugün azinesinin fikirlerine gereksinmemiz var. Böyle bir insandı azinesin. Ben de Sivas'ta olacaktım aslında. Ama çalıştığım yer bir ampul, ünlü ampul ya da elektrik firmasının çekimlerini yapıyordum o yıllarda. Hı hı. Ee, gidememiştim. Ee, yoksa ben de Sivas'ta benim bin tane dostum var ama ben mutlaka beraber kalırdım Asım abilerle, Aziz abilerle falan. Gidememiştim. Şimdi aklıma şey geliyor. Azinesinin ilginç kişiliğini e, anlatmak için günlerden bir gün Almanya'da bir yazarlar toplantısında işte Atol da var, Aziz abi de var başka kimler de var bilmiyorum. Ee, i̇şte Alman Yazarlar Birliği'nin başkanı işte bizim şu kadar yazarımız var, örgütümüz şu kadar kalabalıktır falan deyince hı hı. bizde de 300 dolayında mı ne kişi vardı yanılmıyorsam. Ben çünkü yazarlar sendikasının ilk günden beri fotoğraflarını çeken birisiyim. Şimdi Azines'in ne geliyor sıra? Şimdi onlar 1000, 2000 falanlı bir rakam söyleyince yazarlar örgütü başkanı Aziz abi de 300 tane, 250 tane ya 135 tane falan neyse unuttum şimdi. Demek tuhafına ar ediyor bundan. Diyor ki söz gelimi bizim de 1368 tane yazarımız var diyor. <gülüyor> Konuşmayı bitiriyor, atol eğiliyor. Ya Aziz abi nereden çıkarttın 1368 tane diyor bu 1368 söz gelimi söylüyorum ee, Adnan Bin yazar da var ya diyor <gülüyor> ya işte bu kadar harika vallahi Şimdi inanılmaz bir zekaydı inanılmaz akıl almaz müthiş, bir zeka müthiş müthiş yani bakarsın e, ne düşündüğünü bilmek mümkün değil e, gelecekten gelecekten hesap soran bir şeyi vardı böyle evet e, akıl almaz bir beyni vardı. Şimdi aklıma gelen şeylerden birisi o kadar disiplinli o kadar e, her bakımdan örnek bir insan ki günlerden bir gün Zeynep Oral Milliyet Sanat için bir yazı sipariş veriyor azinesine. Daha o zaman Boğaz Köprüsü yok. Evet. İşte Peribot'ta geçip geliyorsunuz gir falan. E, bir bakıyor ki azinesin. Aa, bugün teslim etmek gerekiyordu. Hangi günse o gün mutlaka teslim edilmesi lazım. Yazının derhal yazıyor yazıyı ve gece feribotla geçiyor ya da işte arabalı vapurla geçiyor. 12'den evvel Cağaloğlu'nda milliyetin kapısına yazıyı bırakıyor. Ama 12'den evvel. Ya. Şimdi ben şu yaşımda ya da sen ya da başka birisi gece on olsa, aklımıza gelse canım sabah bırakırım ne olacak deriz değil mi? Hayır, hayır. Mutlaka söz vermiştir. Ve o söz o gün tutulacaktır. Ya. Hiç, hiç ya. sektirmezdi. Ya. Şimdi bir gün şey yapıyoruz. E, Köy Enstitüleri ve Hasan Ali Yücel Hasan Ali Yücel gecesi yapılacak. Can Baba da tabii ki Can Yücel de tabii konuşmacılar arasında. Can Baba hamulesini almış. Salona öyle geldi. <gülüyor> ee, böyle Yavuz Zırılsız gibi girdi evet, salona. Evet. Derken işte konuşmacılar, ben diğer gösterisi hazırladım. Böyle Hasan, pardon. Kepirtepe Köy Enstitüsü'ndeki mezun bütün kişileri bulup onların fotoğraflarını derleyip ...Hasan Ali Yücel'in... ...orada yaptığı bir konuşmanın... ...konuşmayı buldum bir... ...şeyde teyipte... ...onu falan gösterdim... ...sonra sıra işte konuşmacılara geldi... ...tutalım ki... ...Sami Karaören... Hı hı. E, ...Cumhuriyet'in makalelerden sorumlu müdürü... Evet, evet. ...Sami abi çıkıyor... ...konuşmak için... ...Sami bırak bunlar, bunlar bırak diyor... İşte ...söyleyeceksen doğru bir laf söyle diyor... ...derken... Söz gelimi e, Mualla Eyboğlu çıkıyor. Koca Mualla Eyboğlu. Mualla bunlar bırak. bunlar bıra Herkese laf atıyor. <gülüyor> Oktay Akbal'dan tut da bilmem ki herkese laf atıyor. Sonunda biliyorum sırada Aziz Bey de var. Aziz Nesin de var. Dediğim ki içimde Ulan, Aziz Nesin şimdi bunu nasıl halledecek bu işi diye bekliyorum merakla. Aziz çıktığı sahneye Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yapılıyor. Çıktı sahneye. Can yavrum gel bakayım buraya dedi. Talimat aldı ya Can baba. Kalktı yerinden çıktı sahneye. Aziz abi bir sandalyede de ona çekti. Oturdular beraber. Güzelce Aziz abi anlattı dinlettini anlatacak ne dinletecekse. Sonra bitti işi konuşmasını bitirdi. Hadi yavrum Can işimiz bitti inelim artık dedi. <gülüyor> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi, şimdi... Yani o, um, o sahneye, o masaya ortak ya, evet. laf atamadı. <gülüyor> tabi canım, <gülüyor> tabi tabi. Şimdi rahmetli Demirtaş abi anlatmıştı, Demirtaş Çeyhun e, sevgili dinleyicilerimiz yakın bir zamanda kaybettiğimiz çok değerli bir yazarımızdı biliyorsunuz. Şimdi e, Aziz Nesin e, yazarlar sendikasının başkanı Demirtaş abi de genel sekreteriymiş. Demirtaş'a Bazinesim Aziz Bey demiş ki: "Yahu demiş, sendikanın kasasında 5 kuruş para yok. Bir, bir şey yapalım da 3-5 kuruş para girsin. Mektup bile gönderemiyoruz bir iş bir yere." Hmm. "De ne yapalım Demirtaş?" "Abi, e, Aziz Nesin'in 80. yılını diye bir kutlama yapalım açık hava tiyatrosunda. Sanatçılarımız ücret de almaz." Rica ederiz aznesinin 80. yılı İyi de demiş Demirtaş ben 78 yaşındayım Abi kim ne bilecek ya? O <gülüyor> <gülüyor> Harika. Harika Şimdi aklıma yine Böyle bin tane e, anıdan Bir şey geldi Şimdi benim eşim Psikolog ve işte eğitim uzmanı bir gün ya dedi ki bizim kurumda dedi pek çok yere şeyi bağışlıyoruz işte çiçek falan bağışlıyoruz açılışlarda şurada burada hadi gidelim azinesinden e, hem de beni tanıştır dedi beni tanıştırmazsan boşarım seni falan dedi <gülüyor> iyi dedim ben de hadi kalk dedim arabaya bindik gittik çatalcaya ondan sonra. E, işte beraber yemek yiyoruz. Yemeğe ağlı koydu bizi. Derken yemekte dedi ki Aziz Bey böyle böyle biz her yere şey veriyoruz. Ben de eğitim müdürüyüm. Bize hesap numaranızı verir misiniz dedi. Oradan çıtıpıtı böyle kelebek kanadı gibi bir kız çağırdı. Geldi kız böyle uçarak falan ayakları yere değmiyor. <gülüyor> Geldi yavrum dedi in aşağıdan müdür amcadan dedi bizim hesap numaramızı öğren gel dedi. Kız gitti. Biz yemeğe devam ettik. O sırada bize e, bundan mutlaka için diyor yanında şey hazırlamış yemekte. Kendi elleriyle hazırlamış. Bahçede gelincikler bitiyor ya. Hı hı. O gelincikler heder olmasın diye hem bir bardağın içine koyuyor güzellik olsun. Hem de o gelinciklerden gelincik şurubu yapıyor. Ya buyurun. Ya hiçbir şeyin heder olmasına buyurun. izin vermiyor. Çok güzel bir örnek hakikaten. Neyse. Ee, kız geldi elinde bir kağıtla gene böyle uçuyor ee, oku bakayım yavrum dedi biz yemeğimize devam et diyoruz. okumaya başladı bilmem bilmem ne bank, bankası e, 80 bin e, okuyamadı döndü git ne yazdığını öğren gel dedi evet. kızın süngüsü düştü <gülüyor> ya. ve böyle süklüm püklüm gitti Geldi oku bakayım dedi okudu bilmem ne bankası işte bilmem ne de bilmem ne. Ee, şimdi bak eşim eğitim uzmanı ve psikolog falan yıllarca çocuk yuvası işletmiş bir insan dedi ki sen yarın bir gün... Sana içinde ne olduğunu bilmediğin bir şeyi verilirse taşıyacak mısın? Bir yere götürecek misin dedi. Sana bir şey veriyorlar ama ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Nasıl olabilir böyle bir şey dedi çocuğa. Biz birbirimize <gülüyor> bakıştık. İnanılmaz bir dersti benim için. Çocuk için de hayatı boyunca unutmayacağı bir ders. Çocuğun dersi. asla unutması mümkün asla. Yani değil. Asla. Ben bir şey. O zamandan beri hikayeyi ya. hatırlıyoruz. Hatırlıyorsunuz tabii. Şimdi... <gülüyor> Ee, bir gün gene şeye gittim vakfa gene dalmışım işte nereden çekersem vakıf daha büyümüş görünür onun derdindeyim. Hangi açıdan çekersem daha böyle hoş görünür çiçeklerin yanından arkasından hı hı. falan böyle. Çünkü kitapların arkasına basılıyordu. Ben dalmışım. ...cep telefonu yok... ...bir şey yok... ...işte dediğim gibi... ...Çatalca'ya kadar bir otobüs geliyor falan... ...döndüm geldim... ...sen... ...gitmeyecek misin evine dedi... ...niye ki abi dedim... ...otobüsün kalkmasına 15 dakika ver dedi... ...Çatalca'dan... ...e ne olacak... ...ben çok fena tenaşlandım... ...ev biliyor mu dedi burada olduğunu... ...biliyor abi... ...e ya kal o zaman dedi... ...daha biraz büyümüştü bakıp. ...sonra... ...işte... Nasıl olsa evin haberi var. Ee, biz beraber kuru fasulyeyi pişirdik. Zaten ıslatmışmış önceden. Sonra bir soğan kırdık, bir de ufak açtık. Derken işte laf laf açtı, laf tabakayı açtı hesabı. Ben o sırada dedim ki, yahu şimdi azinesine ben şu iki tane hikayem var. Şunları anlatsam, <gülüyor> bir yasa amma övünürüm dedim ona buna. <gülüyor> Bak bu hikayeler benimdi. Ben söyledim hazinesini yazdı bunları. <gülüyor> derim falan. Anlattım bu iki hikayeyi. Hiç oralı olmadı. Bir süre sonra rahat, zaten rakımız da bitmişti. Ee, Hadi İsa'cığım yatağın hazır orada dedi. Ben fena halde bozuldum. <gülüyor> Gittim yattım. Ama böyle yani fena halde Allah Allah dedim ya çok güzel hikaye falan. Neyse sabah uyandırdı yumurtaları haşlamış. Tavuk beslerdi orada. Çayları demlemiş falan. Hadi kahvaltımız hazır. Gel kahvaltı yapalım falan dedi. Kahvaltıya başladık ama benim süngüm düşük. Hafif de belli etmemeye çalışarak bozuk <Gülüyor> Tabii canım. Ya dedi ki akşam sen iki hikaye anlatmıştın. Neydi onlar dedi. Heh. Ya abi akşam dedim hiç sümük atmadınız <gülüyor> Dedi ki ya ben işkiliyken not bile tutmam dedi. Yeah. Yanlış şeyler tutabilirim. Yanlış şey olabilir diye not bile tutmam dedi. Çok güzel. Aa dedim ki bu Zoka'yı yuttu. Tamam anlatayım. <gülüyor> Anlattım hikayeleri sonra Ali'ye sordum. Yazmamış. E, ben de yazarı manasına satayım dedim. Hikayenin birincisi şu. Hemen çok kısa kestirmeden. Tabii, tabii, buyurun buyurun. Anlatayım. Ben Görsel Sanatçılar Derneği'ydim o zamanlarda. Ev sahibimiz bir gün telefon etti. Ee, dedi ki ya e, sizin şey dolduğu zaman kirayı artırmak istiyor musunuz? Dedi hayır dedim. Neden? E, dünyada hiçbir kiracı kirayı artırmayı düşünmez ama ev sahipleri her zaman düşünür dedim. Güldü adam bir albay emeklisiydi. Kalktı geldi. Ben kalkıp geleyim dedi. Sizinle karşılıklı bir konuşalım onu İsa Bey, dedi. O da efendim dedim. Ertesi gün bekledim. Yok, ertesi gün bekledim. Yok. Sonra daha ertesi gün bizim Görsel Sanatçılar Derneği'ndeki arkadaşlarımız, üyelerimizin hepsini topladık. Böyle inanılmaz bir masa donattık. Böyle kuş sütü eksik. İçimden diyorum ki ister misin bugün geliversin adam? Yandık. <gülüyor> Neyse gelmedi bereket versin. Ertesi gün ...gene gelmedi. Daha ertesi gün sinemaya gitmiştik. Şaşkın bakkaldı bir sinemaya. Saat on buçuk... ...on bir gibi falan kapı çalındı. Açtık bu amca. Böyle dağlar... ...tepeler gibi bir adam. Alba yemeklisi. Şöyle de böyle bir adam. Geldi. Masanın üstünde işte ya bu saatte... ...yemekle falan uğraşmayalım. işte. çay... ...falan demleyelim. <Gülüyor> i̇ki zeytin, bir iki peynir... ...şu bu. Baktı, baktı, baktı. Çocuklar siz bunu... Yemek niyetine mi dedi koyduğunuz masanın üstüne? <gülüyor> evet efendim dedim ben de hiç yani aklıma gelmedi. Yani şimdi akşam yemeği niyetine mi dedi? Evet efendim. Yahu dedi ben şu kadar artırmayı düşünüyordum. Gelin siz beş lira artırın yeter. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi Çok ikinci güzel. hikaye de şu. Ya eski zamanda işte Ziraat Bankası'ndaki grafikerliğim sırasında köy apşişleri yapılacak. İşte genel müdürde alışmış benim her kampanyada 30-40 tane afiş taslağıyla çıktığımı. O sefer ben bir şey hazırlamadım, masuzdan bir iki bir şey yapıp çıktım. Genel müdür herkesinkine baktı, sizinki neredeydi? Sizinkiler neredeydi? Ben bir fikir getirdim efendim, nedir? Bu sanıyorum ya 63 ya 65 yılındaydı çünkü sanıyorum 65 olması lazım. Dediğim gibi efendim, aşık Veysel'in şiirlerini. Ee, çok güzel Anadolu fotoğraflarının üstüne basalım dedim Sami Bey'e telefon edelim Sami Güner'e ondan sonra Aşk Veysel'i de arayalım Hı -hı. Sivas'tan onun şiirlerini alalım satın alalım ve şeyin üstüne basalım köy afişleri yapıyoruz neyse kestirmede anlatayım ee, kabul edildi Aşk Veysel'i davet ettik Ankara'ya geldi anlaşma yapıldı şey olarak da aşık Veysel Z Bankanın himayesine alındı. Derken 400 bin afiş basıldı 40 bin köy için yetmedi 400 bin afiş daha basıldı 800 bin afiş o yıllar için olağandışı bugün, evet, bugün bile bugün bile bugün bile müthiş bir rakamdır. Şimdi e, bize bir şiir veriyor ben de o sıralarda Ziraat Bankası Postası Gazetesi'ne röportajlar yapıyorum. Falan, ee, bu şiir yayın verdiği şiirleri yayınlıyoruz bir taraftan. Bir gün bir şiir vermişti, şiirin parası ödenmedi, ödenmedi, ödenmedi, ödenmedi. Aşık Veysel'de Ankara'da. Geldi bir gün beni buldu, dedi ki evlat ne oldu? Ya benim dedi öyle küçük bir para vardı. Valla dedim, bir soralım dedim. Ee, Sen beni çıkarın iyisi falan dedi. Peki dedim. Beraber çıktık yukarıya müdür beyin odasına. Kapıyı tıklattık ve içeri girdik. Birden müdür o aşık hoş geldin diyeceğine derin ve müthiş bir sessizlik. Neden sonra o aşık hoş gelmişsin falan dedi aldı içeriye. E, hoş beşten sonra hemen kahve söylenildi. Müdür Bey benim dediği bir küçük para vardı ne oldu acaba dedi. Aşık dedi ben yukarı yazdım yukarısı yukarısına yazdı yukarısı yukarısına yazdı silsileyi müratip dedi geri gelecekti yani şeyle geri gelecek dedi. Evet. Bir hikaye anlatabilirim hikaye, müdür bey dedi. Efendim Aşık Veysel'in e, anlattığı biçimiyle anlatıyorum. Daha kahvemiz gelmemiş o sırada kapı tıklatıldı kahvelerimiz geldi. Adamın biri varmış yoksul. Hayatı boyunca yoksulluk çekmiş. Ölmüş. Lamberlop cennete atmışlar. Cennetin kırlarında bayırlarında dolaşırken birden bir kalabalık görmüş. Böyle anacık babacık bir kalabalık. Ne oluyor burada demiş birine. Ya Allah dert dinliyor demişler. Yapma ya evet. Ya bir aralarında bir ben soru vereyim demiş. Bir göreyim. Şu dünya güzeli bir göreyim. Şu Allah'a demiş. Aralamışlar. ...kelli felli, föter şapkalı... ...föter şapkalı bir adam duruyor orada... ...göbekli... ...ya Rabbim demiş sen Allah mısın? Evet, belli olmuyor mu demiş... <gülüyor> ...ya belli oluyor da demiş... ...yani gene de bir... <gülüyor> ...sorayım dedim diyor... ...ben diyor, biliyorum Yakul'um biliyorum diyor... ...hayatın boyunca yoksulluk çektin değil mi diyor... ...onu söyleyeceksin... ...evet, şimdi... ...demiş bir sorun var... Bir de işte bir dileğim var. Söyle demiş ya kulum. Ben hayatım ya biliyorum. Kestirme çabuk söyle. Peki demiş o zaman dileğimi söyleyeyim. Senin için demiş bir ömür nedir ya Rabbim? Bir andır benim için diyor. Peki dünyaların hazineleri nedir senin için? E ne olacak koca Allah tabii. Benim için bir puldur demiş. Ya Rabbim ben bir ömür biliyorum. Bir ömür yoksulluk çektim. Bana bir pul verir misin? Burada bari yüzüm gülsün demiş falan. Bir gün yüzü göreyim. Olur ya kolum Gökler gibi, dağlar, tepeler gibi, şimşekler gibi. Olur ya kolum Bir an bekle demiş. Müdür önce kahkahalarla güldü. Fakat bu kendisi için anlatılan bir hikayeydi. Elini koyacak yer bulamıştı. Telefona sarıldı. Daha kahvemiz bitmeden... Para, Para geldi. İşte bu kadar. Sanatın gücü. Ya i̇şte bu kadar. Evet, çok. çok Şimdi, Şimdi bunu yazmamıştı, sonradan ben yazdım. <gülüyor> Daha iyi olmuş belki tabii ki. Şimdi İsa abi azinesinden bir şiir dinleyelim mi? Tabii ki. Ne güzel olur. <gülüyor> Son istek Bitki olacaksam Çayır çimen olayım Aman baldıran değil Yol altında kalacaksam Gelin arabaları geçsin üstünden Çelik paletler değil Üstünde çocuklar koşusun, Ne kaçan ne kovalayan Askerler değil Kerpis yapacaksanız beni Okullarda kullanın Cezaevlerinde değil Soluğum tükenmez de kalırsa ıslık öttürsünler aman ha düdük değil. Kalem yapın beni kalem, şiirler yazan sev üstüne ölüm kararı değil. Ölünce yaşamalıyım defne yapraklarında sakın ola ki silahlarda değil. Sevgili dinleyicilerimiz biliyorsunuz bizim programımızda sanat ve sanatçılar programında ee, bir e, e, şey var e, tutumumuz var. E, şiirle bitiriyoruz. Şimdi İsa, Sayın İsa Çelik e, seçtiği bir şiiri size sunacak. Hangi şiiri seçtiniz acaba İsa abi? Şimdi gelirken düşündüm ki hem iyi bir şiir olsun hem de e, iyi bir şairin, iyi bir öykücünün hem de bir eczacı dostumuzun bir şiiri olsun. Çok size. güzel. Çok güzel. Ali İhsan Bilir, e, edebiyattaki adı Ali F. Bilir, Gülnar'da eczacılık yapardı. Şimdi emekli oldu ve Mersin'de yaşıyor. Ali Bilir, Bilir, çok hoş, çok soylu bir şairdir, çok önemli bir hikayecidir. Pek çok ödülü vardır, Orhan Kemal ödülünden tutun da bilmem neyse evet. ödüller. E, bir şiirse seçtiğim şiir şu. Kuyudan su çeken babam. ''Göç yollarında yamalı şapkasıyla kuyudan su çeken babam avucunda taşırdı umudu doğan sabaha.'' ''O bulut olmasa o yoksulluk bulutu erken ağrır mıydı saçları dönüp bakar mıydı uçan kuşların ardından?'' Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. E, bugünkü konuğumuz e, Sayın İsa Çelik idi. İsa bir katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz Ben teşekkür ederim Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve aynı saatte Sanat ve Sanatçılar programında buluşmak üzere Hoşçakalın Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz